Allah Subhanahu ve teala evinize bereket, gönlünüze afiyet versin. Ahıbetinizi hayırla noktalasın. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Hastalanlara acil şifa versin. Aramızdan iman üzerine vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Allah Azze ve Celle kafirlere, müşriklere, münafıklara fırsat vermesin. Evet kardeşlerim, sizlerle akide dersine devam ediyoruz. En son tevhide giriş yapıp burada bırakmıştık. Akide meselesi Müslümanın hayatında çok önemli mesellerden bir tanesidir. Birine mümin deme de birine müşrik, kafir, fasık demede hep akidevi meselelerdendir. Çünkü Allah azze ve celle kitabında hemen Bakara suresinin girişinde insanların sınıflarından bahseder. En değer verdiği, şerefli gördüğü müminlerden başlar. Onların vasıflarını zikreder arkasından iki ayette Allah Azze ve Celle kalbi kara, gönlü kara, geleceği kara olan kafirlerden bahseder ve akabinde uzun uzadia hattında hatta haklarında ismen indirdiği bir sure olan münafıklar hakkında birçok ayet indirmiştir. Yani sınıflandırma ismini koyma, failini belirleme hep dinidir kardeşlerim. O yüzden akide öğrenilmezse insan neye, nasıl, ne şekilde ibadet edeceğini bilemez. Allah her insana akıl vermiştir. Fakat akıl insanı yönlendiren değil, verilen akıl Vahye tabi olduğunda insanı insan yapar. Eğer akıl vahye tabi olmaz, kendi başına hüküm koymaya kalkarsa o aşağıların aşağısına indiği gibi hatta hayvanlardan da aşağı iner. O yüzden akide çok önemlidir. Akide dediğimizde de bunun iki kaynağı vardır. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Bunun üzerine hiçbir söz, davranış, görüş bina etmemektir. Diğer derslerde bunların üzerinde durmaya çalıştık. Bugünse Allah Resulü Sallallahu vesselamın ve Selam'ın dediği gibi iman 70 küsur şubedir diyor. En üstü la ilahe illallah, en ednası yani en aşağıdaki insanlara eziyet veren şeyi izale etmektirdir. hayada imandan bir şubedir diyor. işte bugün imanın tepesinden çatısından bahsetmeye çalışacağız imanı buraya kadar genel hatlarıyla içerikleriyle değil madde madde işlemeye çalıştık bunların hepsine tavsilatla döneceğiz bugünse en tepedeki la ilahe illallah meselesi. Yani tevhid dediğimiz meselenin içerikleri içinde durmaya çalışacağız. Tevhid dediğimizde Allah azze ve celle'yi birleme meselesinde üç tane fasıl vardır kardeşlerim. Bunun birincisi rububiyet tevhidi, ikincisi ulûhiyet tevhidi, Üçüncüsü de isim ve sıfat tevhidi neden bu üçü üç fasıla ayrılmış neden bu şekilde izah edilme ihtiyacı var bunun üzerinde kısaca duracak olursak kardeşlerim Allah subhanahu ve teala'nın rablığıyla ilahlığı farklıdır isim ve sıfatlarının ayrı üzerinde durulup bilinmesi çok enzemdir çünkü insanoğlu demin de dediğim gibi Aklına o kadar önem vermiş, o kadar çok selahiyet yüklemiş ki bu aklıyla Allah Azze ve Celle'yi birleyememiş, binlerce ilaha kulluk etmeye çalışmıştır. Bir olanın hakkını vermeyince binlercesinin kölesi haline düşmüştür. Yine insanoğlu aklıyla Rabb'ı bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırarak Sadece kalpte ben Rabb'ı biliyorum sen buraya bak benim kalbim temiz ne olursa olsun Allah beni affeder diyerek ibadetlerden vazgeçmiş yapmamış sadece bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırmıştır. O yüzden Allah'ın kitabından Resulullah'ın sünnetinden gelen naslarla bunun ayrı ayrı ele alınması bu müşkülatlara düşünmemesine sebeptir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Tevhid, bir şeyi tek yapma, birleme anlamındadır. Allah Azze ve Celle'nin varlığına, rububiyet ve uluhiyetinde bir olduğuna ve bütün isim ve sıfatlarına iman etmek demektir. Allah Subhanahu ve Teala Adem oğullarını kendisine iman etme ve birleme fıtratında yaratmıştır. Ve Allah Subhanahu ve Teala dünyaya insanları göndermeden Adem'i yaratmış, onun sulbundan kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış ve onlardan bir ahit almıştır kardeşlerim. Biz buna birinci misak diyoruz. İlk ahit diyoruz. Hepsine ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştir. Oradaki bütün ruhlar yani bizim de bizden öncekilerin de bizden sonrakilerin de kıyamete kadar gelecek tüm ruhlar inanan, küfreden, peygamber, şeytan ve avaneleri evet sen bizim Rabbımızsın diyerek Allah Azze ve Celle'ye ahit vermişiz kardeşlerim. Biz buna birinci misak diyoruz. Bu Rabb'ın bilinmesidir. Allah Azze ve Celle bu ahdin akabinde yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ebeveynlerimiz yani anne ve babam benden önce gelen nesil benim doğmama sebep olan insanlar sana vermiş olduğu bu ahdi bozmuşlardı. Ben de onlardan gelen bir nesilim. Onlara azap etmen hasebiyle bana da azap etme demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi şahit kıldım diyor. Rububiyet tevhidinde hiç kimsenin mazereti söz konusu değil kardeşlerim. Her ne kadar bunu mutezile inkara sapsana, hatırlanmayan, bilinmeyen, dünya aleminde olmayan bir ahit geçersizdir diyerek zırvalamışlar ve inkara gitmişlerdir. Aynen kabir azabını inkar ettikleri gibi. Nasıl kabre girdiklerinde İnkar ettikleri o azapla karşılaşacaklarsa, bu da güneş kadar net olan meselelerindendir. Ve Allah Azze ve Celle bunu ayetlerinde teker teker zikretmiştir. Yani insanın fıtratında Allah Azze ve Celle'yi bilmek vardır. O yüzden ayeti kelimelere baktığımızda gelen soru kalıplarına bakın, gökten rahmeti indiren kim? de ki Allah rızkı veren kim de ki Allah ölüden diriyi diriden ölüyü çıkaran kim de ki Allah yani yaşatan öldüren rızık veren efendi manasına gelen Rab da emin olun ne akıllının ne de akılsız dediğimiz toplumdaki deli diye zikrettiğimiz insanların dahi hiçbir müşkülatı yoktur çünkü bu Ruhlar aleminde ta orada ahit verilmiştir. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Peki orada ruhlar aleminde ahit verenlerden birisi de Firavun değil miydi? Evet. Peki Firavun orada bir Rab'bin varlığını ahit verdi de dünyaya gelinceye niye ilahlığını ilan etti denirse? Burada Firavun ilahlığını ben sizin ilahınız değil miyim diye insanlara despot bir şekilde, zalim bir şekilde bu hale davranmasının sebebi kalbini devrede olarak değil, sırf diliyle inkara gitmiştir. Çünkü ruhlar aleminde verilen o ahit asla unutulmaz, ihmal edilmez. Sadece insan dünyaya gönderildiğinde serbest bırakılmıştır. İsteyen iman etsin, isteyen küfresin. Ama iman eden de, küfrelenden de açık deliller ve inatlar üzerine iman etsin ya da küfresin diyor en farklı Firavun küfrü seçmiştir ve bu şekilde ömrünü tamamlamış ve ölürken bakın neyi itiraf ediyor. Yunus 90 ve 91. ayeti kelimeleri okursanız. Tam öleceği anda iman ettim. Kime? Musa'nın, Harun'un Rabbin'a diyor. Ayeti okuyun. Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi diyor. İslam'da, ileride geleceğim burada sadece bunu açıklamak için girdim. Buna mugalata yoluyla küfür denir kardeşlerim. Yani kişinin kalbinin devrede olmayarak Sırf aklıyla küfretmesi, Allah'ı inkara kalkışması, yani bugün ben ateistim, deistim, Allah'ı kabul etmiyorum falan diyorlar ya, sadece bu diliylendir. Çünkü onun da ruhu Allah Subhanahu ve Teala'ya ne yapmıştır? Ahit vermiştir. Güzel yaklaşımla, hikmetli sözlerle onun kalbini devreye soktuğun an, o da bir Rabbin varlığını zaten bilen birisi deliyle de ikrar edecektir. Allah hepimize güzel bir akıbet versin, bizi de neslimizi de imandan ayırmasın kardeşler. Demek ki Allah Azze ve Celle Adem oğlunu kendisine iman etme ve aynı zamanda birleme fıtratında yaratmıştır. Bakın bu iki ifadeyi kafanıza kazıyın. Hem bilme hem de birleme. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yarattıysa her şeyi çift yaratmış. Kendinin tek olduğunu bilebilmemiz için. ikincisi de her ne yarattıysa kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. İnsan Allah'ın varlığına ondan başka ilah ve Rab olmadığına iman etmiş olduğu halde doğar. Şayet fıtratının aslı üzerine bırakılsa yani fıtrat üzerine otomatikmen Allah Azze ve Celle'yi birleyerek yetişir. Çünkü Allah subhanahu ve teala dost doğru olarak yüzünü dine Allah'ın fıtratına çevir ki İnsanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmez diyor Rum olculu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra babası ve annesi onu ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya da mecusileştirir diyor kardeşlerim. Ama her doğan çocuk işte bu din üzerine doğar. Fıtrat üzerine doğar. Bizler o çocukların fıtratını bozan insanlarız. Ama deminki de zikrettiğim ayette geldiği gibi her ne kadar olursa bu şekilde olsa dahi yani kıyamet gününde annem babam Yahudiydi. Beni Yahudi yapmaya çalıştı. Anam babam Hristiyandı. Beni Yahudi Hristiyanlaştırmaya çalıştı. Ya da Mecusiydi, müşrikti, kafirdi. Ben de onlardan gelen nesildim. Onları azap etmen hasabıyla bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine şahitler kaldım diyor. Ve insanı Allah azze ve celle Hemen mükellef kılmamıştır kardeşler. Bir insanın mükellef olmasında iki şart vardır. İnsan fıtrat üzerine doğar, iyiliğe ve kötülüğe meyilli olarak doğar ve belli bir yaşa gelene kadar Allah onu dinde sorumlu tutmaz. Buluğa erme yaşı vardır. Sonra ikinci bir şart var. Her ne kadar buluğa erersen er, Buraya kadar fıtratından yani aklından sorumlusun. Biz bir kavme uyarıcı Resul göndermedikçe azab değil istiyor diyor İsra 15'te. Bu da ikinci misaktır. İkinci misaha kadar sen fıtratından sorumlusun. İkinci misak girdi mi artık o fıtrat yani aklın vahye tabi olmak zorundadır. Burada artık aklın zerre kadar selayeti yok. Akıl buraya kadar görevini yapmıştır. Zaten aklı olmayan mükellef de değildir. Demek ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Allah Azze ve Celle diyor ki Muhakkak ki kullarımın tamamını hanifler olarak yarattım. Şeytanlar onlara geldi ve dinlerinden saptırdı diyor. Bu yüzden insanların babası Adem Aleyhisselam ve onun zamanındaki zürriyeti muvahitler idi kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gelinceye kadar zürriyeti hep tevhid üzerine devam etmiştir. Gelen naslarda Tevhidde hiçbir arızanın olduğuna dair bir kayıt yoktur. Fakat Nuh Aleyhisselam'ın zamanında şeytan onlara şirki süsledi, şirke çağırdı, onlar da şirk batağına düşmüştür. Bu yüzden gelen rivayetlere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlığa ilk gönderilen Resul Nuh Aleyhisselam'dır diyor. İblis onlara muhabbetten, aşırı sevgiden yaklaşmış ve oradan vurmuştur. Oradaki salih insanları Allah'a davet eden o insanları, o topluma önce sevdirmiş, öldükten sonra süslemiş, daha sonraki nesillere onları tapınır hale düşürmüştür. Yani şirki süslü göstermiş. Fıtratlarını bozmuş, şirke çağırmış ve insanları şirk batağına düşürmüştür. O yüzden muhabbet ilk şirke düşülen bir mesele ve insanoğlunun gerçekten içine düştüğünde çıkamaz hale geldiği huylardan bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insan bir şeyi sevdi mi artık ondaki hataları görmez diyor. Muhabbet en basit düştüğümüz hatalardan bir tanesi. Hatta bugün hangi fırkaya giderseniz gidin en başındaki marsa o cemaatin liderlerine karşı saygıları, sevgileri hatta tapınma derecesine gelen bir muhabbetleri vardır. Bir şey sorsan dahi ben bilmem, o bilir. O olma şu bilir. Yani o kadar daha ileriye gitmişler ki hatta Allah'ın Azze ve Celle'nin haşa sıfatlarını koymuşlar. Daha hıncını alamamışlar. Üçler demişler, beşler demişler, kırklar demişler, kutup demişler, kavs demişler. Yani kavsul azam demişler. Ne demek biliyor musunuz? Kotlamışlar, kelimelere koymuşlar. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını bunlara yüklemişler. Allah bunlara danışmadan yağmur bile yağdırmazmış biliyor musunuz? Haşa. Bunlar yattıkları yerde sağa baksa bir tarafı, sola baksa bir tarafı görürler. Öğlen bilmem nerede, ikindi bilmem nerede namaz kılarlar. Her yerdeki savaşa gider gelirler. Gazze'ye bir türlü uğrayamazlar. Yani öyle vasıflar yüklemişler ki işte iblis hep muhabbetten yaklaşmış kardeşler. Hep muhabbetten. Öyleyse duygulara Allah'ın verdiği fıtri hasletlere çok dikkat edeceğiz. İleride gelecek sevgi, korku, isteme, sığınma, adak adama bu meseleler çok riskli meseleler. Yani gelen dindeki nasların dışına çıkılırsa hislerle Aklımıza uyarak hareket ettiğimizde Allah muhafaza cehennemin tam kapısının yanına gelir dururuz. Allah bizleri korusun. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de bu şekilde iblisin ağına düşmüş. Şeytan onlara şirki bu meselede süslemiş. Şirk batağına onları düşürmüştür kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle onlara Nuh Aleyhisselam'ı göndermiş ve Nuh Aleyhisselam'ın gelen ayetlerde bakıyorsunuz tam 950 sene Resullü var biliyor musunuz? Peygamber olarak gelmiş. Tam 950 sene insanları tevhide davet etmiş. 950 sene. İnana birinin yani iki elin geçmiyor kardeşler. Yani basit bir mesele değil. Bugün toplumumuzda da, dün de, diğer toplumlarda da bu muhabbetteki şirke düşmedeki rezilliği görün. İnsanlar çok rahatlıkla aldanabiliyor. Öyleyse çok dikkat edeceğiz. Allah'ı sever gibi kimseyi sevmeyeceğiz. Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden korkmayacağız. Allah'tan ister gibi hiçbir şeyden istemeyeceğiz. Allah'a sığınır gibi hiçbir şeye sığınmayacağız. Allah'ın isim ve sıfatlarını ne bir canlıya, ne de bir ölüye, ne de Allah Azze ve Celle'nin yarattığı canlı cansız bir şeye yüklemeyeceğiz. İblis her şeyi süslü gösteriyor belkısın kavmine güneşi ilah olarak gösterdi. Ütüt ne diyor? Hepsini güneşe secde ederken gördüm diyor. Şeytan hepsini kandırmış diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine bak. Yıldıza, aya, güneşe tapıyorlardı. Elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu Mekke'nin halkı. Demek ki insan vahiden uzaklaştığında aklına önem verdiğinde akıl da atalar, töreler geçmiş diyerek hiç düşünmeden onların taptıklarını taparlar. Bizim günümüzde ya ne kadar çok nazar değiyor. Ne yapalım? Hadi bir kurşun döktürelim. Hiç bakmazlar kurşun dökmediğinde var mı, yok mu? Halbuki ta bilmem kaçıncı asırda Fatimi denilen Şiaların bir devleti vardı. Onların dine soktuğu hurafelerdendir. Olmadı. Ne yapalım? Nazar boncuğu takalım. Ya hayır da şer de Allah'tan değil mi? Mekke toplumu ne yapıyordu? Ulu ulu ağaçların, büyük ağaçların yanına gelip savaşa giderlerken bu tarafta elbiselerini Bu tarafta elbiselerini çıkarıyorlar ağacın bu tarafına geçip zırhlarını kuşanıyorlar giyiyorlardı ne diyorlardı artık bana bir şey olmaz olmaz olmaz bugün cevşen takıyorlar muska takıyorlar ey Allah'ın Resulü bize de böyle bir ilah insana dendiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor kardeşlerim subhanallah siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın yardımıyla Firavun'un zulmünden Kızıldeniz'den karşıya geçirdiğinde orada buzaya tapan bir kavim gördüler. Ey Musa bize de şöyle bir ilah edinsana dediği gibi deden istiyor. Görüyor musunuz izaha cevaba karşıda düşman çok hattından fazla elde teçhizat yok. Zihinler kararmış ter basmış ölüm korkusu var. Bu düşünememenin içinde şeytan bunlara bu vesveseyi veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen onları ayıktırıyor. Siz aynı Musa'nın kavminin Firavun'un zulmünden Allah'ın rahmetiyle Kızıldeniz açılıp karşıya geçtiğinde orada puta tapan bir kavim görüp ey Musa bize de şöyle bir ilah edinsene dediği gibi diyorsunuz. Diyor. Yani bu şirttir diyor. Demek ki iblis her halükarda, her fırsatta insanı yokluyor kardeşler. Öyleyse çok dikkat edeceğiz ki o yokladım adamı, şirki süsler, ona çağırır ve batağa düşürür. Bugün toplumda şu isimleri hiç duydunuz mu? Ki duymuşsunuz. Satı, satılmış. Ne anlama gelir bilir misiniz bunları? Adamın çocuğu olmuyordur. Şeytan der ki, kendi avanelerine, bak, falan dağın başında bir yatır var, evliya, bu kutup. Sen buna git, bir kurban kes, bir ada kadar, bakın süslüyor, batağa çekiyor ve dua et. Adam gider, kurban keser, dua eder. Kız olursa adını satı, erkek olursa satılmış koyar. Bütün satı ve satılmışların aslı budur. Ha dedesinin adı, ebesinin adı böyle koymuş ama o ebesi ya da dedesi bu yoldan geçmiştir. Hep aslı budur. Önce süsler, sonra şirke çağırır, sonra batağa düşürür. Yani direkt gel, sen şuradan kurban kes dese, Olur mu ya Allah'tan istenir. Ama onu süsler sen günahkarsın. Ama bu evliya iki de hikaye patlattı mı o şöyle uçar böyle kaçar. İşte bir ısırmış yedi sene şöyle olmuş, böyle olmuş hikayelerle süsledi mi? Oh sen zannedersin ki aynı Hristiyanların üçlü testi gibi. Evet. Tevhid Allah azze ve celle'yi her meselede birlemektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında pek çok ayette tevhidin türlerini zikretmiştir. Bakın bunlardan en önemlisi Fatiha suresidir. Fatiha Kur'an'ın anasıdır. Her mesele bulunmamı başlar. Allah Azze ve Celle hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur buyurmuştur. Lillahi kelimesi uluhiyet tevhidinin Rabbil alemin kelimesi rububiyet tevhidinin ispatıdır. Yine Allah Azze ve Celle'nin bu suredeki Rahman ve Rahim'dir ifadesi de isim ve sıfat tevhidini ispat eder. Aynı şekilde yine bu suredeki din gününün sahibidir ayeti rububiyet tevhidini ispat eder. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım isteriz ayeti uluhiyet tevhidini ispat eder. Yani biz her rekatta bu tevhidin hepsini zikreden, özümseyen ve hayatımıza geçirmek için talim eden insanlarız. Diğer odada bundan sonraki dersler İslam'ın şiarları diye bir ders hazırladım. İnşallah onda bunların ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tevhidin türlerini ispat eden bu gibi ayetler cidden çoktur kardeşlerim. Ki Fatiha devamlı okuduğumuz ve Fatiha suresini okumadığında namazı yoktur, güdüktür, güdüktür meselesi buradan başlar. Bu sebeple bu ümmetin selefinden olan ilim ehli ve meşhur olan alimlerimizden İmam Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli de bunların tamamı ve diğer hidayet imamları tevhidin bu üç türünü zikretmişler ve bunda ihtilaf etmemişlerdir. Bunlar Rububiyet Tevhidi, ulûhiyet veya Ubudiyet Tevhidi isim ve sıfat tevhididir. Bunun üçünün ayrı ayrı işlenmesi ve anlaşılması gerekir kardeşlerim. Rububiyet tevhidi Allah'ın varlığına iman etme, fiillerinde tek oluşuna itikad etme, Allah'ın yaratmada, rızık vermede ve her şeyin idaresinde bir olup ortağı olmadığına itikad etmektir bu da şu hususları kapsar kardeşlerim Allah'ın varlığına iman etmek Allah Azze ve Celle'nin her şeyin yaratıcısı sahibi ve rızık verici olduğunu denilten öldüren fayda veya zarar veren olduğunu duaya icabette tek olduğunu bütün emrin sahibi olduğunu, hayrın tamamının onun elinde olduğunu ikrar etmektir. Yine dilediğine kadir olduğunu, her şeyin kaderini belirlediğini, onlarda tasarruf sahibi ve onların idarecisi olduğunu ve bütün bunlarda bir ortağı olmadığını ikrar etmektir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Eğer iki Rab olsa gökyüzü ne olur kardeşlerim? O der güneşi ben istiyorum. O der ki ayı ben istiyorum. O yıldızı. Yeryüzü kalmaz. Her şey birbirine girer. Düzen diye bir şey olmaz kardeşlerim. Hatta alimlerimiz kitaplarında zikreder. Bir gün sohbet ederlerken, alimler bir aradayken, biz okuduk da Allah'ı birliyoruz, ilmimizden anlıyoruz. Peki hiç okumamış, tahsil etmemiş, Anadolu'nun ücra köşesindeki insanlar acaba Rab'larını nasıl birliyorlar, nasıl tanıyorlar, merak ediyorlar ve aralarında ahitleşiyorlar bir konferansta. Diyorlar ki, Tatilde, herhangi bir şeyde, herkes kasabasına gittiğinde insanlara, oranın yaşlılarına, okuma yazması olmayanlara siz Allah'ı tanıyor musunuz, nasıl tanıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz diye sorular soralım. Sonra bir araya geldiğimizde bunları bir müzakere edelim diyorum. Bir tanesini size nakledeyim. Bunu bir eserde okumuştum. Sabah diyor dörtte memleketime geldim bir bayramda diyor bir profesör. Keşme başından geçerken çok yaşlı çarşaflı bir ebenin su dolduruşunu gördüm diyor. Yanına yaklaştım selam verdim halını hatırını sordum. Dedim ki diyor ne yapıyorsun ediyorsun ne kadının her sözü Allah'a hamd olsun bir olan Allah'a hamd olsun Tamam deniyor. Tam adamı buldum. Ebe demiş, sen Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu okuyarak mı öğrendin? Nasıl öğrendin? Kadın şöyle bakmış. Oğlum benim okumuşluğum, yazmışlığım yok. Pek de kafam onlara basmaz. Emme demiş. Bak bizim köyde bildim bileli falan oğulları muhtardı. Seçim zamanı geldi. Filan oğulları aday oldu. O onun tarlasını yaktı. O onun evini taşladı. O ona zarar verdi. O onu öldürmeye. O ona şunu yaptı. Filan oğulları başka birisi muhtar oldu. Herkes sulh oldu. Len oğlum demiş. Anadolu'nun küçücük bir köyünde ikinci bir muhtar çıkınca bu kadar kargaşa olur da. Koskoca kainatta. Allah iki olursa ne olmaz demiş. Evet. İşte bunu konuşturan onun fıtratı kardeşlerim. Demek ki Allah Azze ve Celle insanın fıtratına varlığını, rablığını koymuş. Bunu kimse ne yapamaz unutamaz. Hatta öyle derler ki tavuk suyu içer gökteki Rab'ba bakar derler. Bak bunu fıtrat söylerdir. Güya okumuş, tahsil etmiş bir ilahiyatçı sakın böyle deme bu şirktür, küfürdür diyerek adamın fıtratını bozmaya çalışır. Halbuki Allah göktedir, semadadır. Bunu isim ve sıfatlarda geleceğiz inşallah. Kur'an ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin Rububiyetini ispat hakkında çok deliller var kardeşlerim. Er-Rab isminin varit olduğu veya yaratma, rızık verme, sahiplik, efendi, takdir, idare gibi rububiyet özelliğinden birinin zikredildiği her bir nas rububiyetin delillerindendir. Allah Burhan diye bir kardeşimiz vardı. Ona rahmet etsin. Yıllar yıllar önce bir ders yaptığımda ya ben bu üç tevhidi bir türlü anlayamadım. Ne yapayım? Kolay Burhan. Tamam söyle onu yapayım. Al kitabı eline. Rab geçen bütün ayetleri oku çıkart yaz. Bak rububiyet o zaman çok iyi anlarsın. İlahla alakalı bütün haberleri, ayetleri ikinci kez baştan sona oku, yaz. Sonra tekrar Kur'an'ın başından isim ve sıfatlarının Allah Azze ve Celle'nin geçen bütün ayetlerini çıkar, oku, yaz. Aradan belli bir zaman geçti, çıktı, geldi. Ki bunu sohbette herkese tavsiye etmiştim. Burhan çok kısa bir zaman sonra Allah razı olsun. Artık böyle bir soru sana sormayacağım dedi. Neden? Çünkü Rab'la alakalı okuduğumda öyle şeylerle karşılaştım ki biz Rabb'ımızı hiç bilmiyormuşuz dedi. İlah'la alakalı baştan sonra okuduğumda Allah'a sevgim, imanım çok çok arttı, tarif bile edemem dedi. Sırf isim ve sıfatlarıyla baştan sonra okuyup yazdım. Subhanallah dedi. Allah'ın nasıl isimleri sıfatları varmış dedi. Evet. Allah ona rahmet etsin. Evet. Demek ki Kur'an ve sünnette o kadar çok ayet var ki bu meseleleri zikreden. Öyleyse baştan sonra Kur'an'ı sırf bu meselede baştan olarak hem Rab'lık hem ilahlık hem de isim ve sıfat üzerine okumamız gerekiyor hem de defalarca kardeşlerim misal demin sohbetimizde de örnek olarak zikrettiğimiz ayetlerde hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyor Araf suresinde bilesiniz ki yaratma ve emir ona mahsustur diyor müminin suresinde eğer biliyorsanız söyleyin bakalım her şeyin hükümranlığı elinde olan kimdir Evet. Allah subhanehu ve teala kullarına gökte ve yerde olan mahluklardan Allah Azze ve Celle'nin açık ayetlerine bakıp tefekkür etmelerini bununla kendisinin rububiyetine deliller çıkarmalarını emretmiştir. Göğe bakmaz mısın diyor. Nasıl direksiz yükselmiş diyor. Bugün evlerin temeli direkleri güzel olmayan bir depremde nasıl sallanıyor ama gökte gürlüyor yağmur yağıyor fırtına kar direksiz duruyor bunu tutan kim işte Rabbul Alemin göğe bak diyor yeryüzünde ve kendi nefislerinde kesin olarak inananlar için nice deliller var hiç görmüyor musunuz diyor zariyat sonrasında Deveye bak diyorum. Allah bir şeye bak diyorsa bakacaksın kardeşlerim. Düşüneceksin. Neden deveye bak diyorum. Bakın deve çölde yaşayan orada e, yük taşıyan bir hayvan. Çöl suyu olmayan ve mesafesi uzak olan bir yer. Allah ona küp gibi bir karın yapmış. Orada suyu depolayabiliyor. Çölde kum fırtınası şu bu çok olur. Gelen o kum taneleri gözünü kör etmesin diye çukur göz önünde kalın kirpikler vardır. Çöl düz olduğu için ileri rahat gözükmez. Upuzun bir boyun vermiş Allah. Çöl toprağı adımını attığın zaman içine Adım ne yapar? Girer saplanır kalırsın. Saplanmasın diye çift tarak yapmış ayaklarını. Sonra çölde bitki yoktur. Hep dikenli, çöğürlüdür. Yerken dudaklar yara olmasın diye yarık bir dudak yapmış. Ya neresinden işlerseniz Abdül Aleminin varlığına ve birliğine bir işaret var kardeşlerim. Bak diyor, bak diyor. Bak ve incene yani imanın artar yoktan var eden Allah Azze ve Celle yeryüzünde kendisinin yaratmadaki azametine ve göz alıcı kudretine dalalet eden birçok alametleri haber vermiştir orada yarattığı bitkileri, hayvanları dağları, çölleri kumları, denizleri nehirleri ve aynı şekilde insanın yaratılışında, onun terkibinde, azalarından her birinin ihtiyaç duyulan yere yerleştirilmesindeki hikmetler, insanoğulları arasındaki dil, renk, akıl, anlayış, hareket, istek ve kuvvet farklılıkları hep Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine denalet eden birçok ayetlerdir. İnsanın yaratılışının başlangıcında da büyük ayetler vardır. Önce bir damla meni iken, sonra pıhtılaşmış kan haline geliyor. Sonra çiğnenmiş et parçası haline geliyor. Sonra kemikleri oluşuyor, sonra ona ruh üfleniyor işitip görmeye başlıyor. Sonra anasının karnından kuvveti ve hareketi zayıf bir bebek olarak dünyaya geliyor. Sonra ömrü uzadıkça kuvvet ve hareketleri olgunlaştıkça şehirler, kaleler kuracak hale geliyor. Sonra yeryüzünde yolculuğa çıkarıyor. Kazanıyor, mal topluyor fikrinin, görüşünün, ilminin olması, bir etin konuşması, düşünmesi kardeşlerim bunların hepsi Allah'ın takdiriyledir. Kahrolasaca insan bu haline bakmadan Allah'a isyan edir. İnsanlar için bütün bunları takdir eden, onları yürüten ve kazanç ilimlerinde onlara tasarrufta bulunan ilim Düşünce, zenginlik, fakirlik ve benzeri hususlarda onları farklı kılan Allah Azze ve Celle noksanlıklardan münezzehtir. Her sanatçının sanatını yaratan Allah'tır. Allah Subhanahu ve Teala ilahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde insanlar için faydalı olan şeylerde denizde yüzen gemilerde Allah'ın gökyüzünden indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdiği suda ve orada yaydığı her türlü canlıda rüzgarları dilediği yöne sevk edişinde ve gökyüzüyle yeryüzü arasında rüzgara tabi olan bulutlarda aklını kullanan kimseler için deliller vardır diyor Bakara suresinde. Evet kardeşlerim bu ayetlerde Allah'ın uluhiyeti ve rubibiyetinin özellikleri zikrediliyor. Bu İlk ayetler nazil olduğunda müşrikler diyor ki Allah'tan başka ilah olmadığına dair bir ayet talep ediyorlar. Bunun üzerine ikinci ayet nazil oluyor. Ve Allah Azze ve Celle şu devenin nasıl yaratıldığında, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına ibret için bakmazlar mı diyor. Kaşiye suresinde. Hepsinin sorduğu soruya cevap olarak ayet inmiştir. Yeter ki biz Kur'an'ı okuyalım kardeşlerim. Dinde eksik bir şey yok. Eksiklik bizde. Enaniyet bizde. Birisi size bir mektup gönderse sevdiğiniz, düşüne, hep devamlı aklınızda tuttuğunuz birisi hemen açır okursunuz da Allah'tan gelen bu haberi neden okumazsınız? On kere okursunuz belki bir sevdiğinizden bir mektup bir mesaj geldiğinde. Neden Allah'ın ayetleri okunmaz ki? Allah bizlere anlayış versin. Allah imanımızı arttırsın. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı kardeşlerim. Bu kelamdan daha güzel bir kelam yok. Bu kelam yanlışa götürmez. Bu kelam karanlıktan aydınlığa çıkarır. Senin ümitsizliğini ümite çıkarır. Yarınım yok diyen insanları yarına çıkarır. Allah hepimize anlayış versin. Şu devenin nasıl yaratıldığına, şu göğün nasıl yükseltildiğine, bu dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına ibret almak için bakmazlar mı diyor. Evet. Tevhidin türlerinden olan bu rububiyet tevhidi kişinin İslam'a girmesi için yeterli değildir kardeşlerim. Çünkü Rabb'ı bilmekle birlemek aynı şey değil. Çünkü müşrikler de Rabb'ın varlığını kabul ediyorlardı. Fakat bu onlara yarar sağlamadı ve İslam'a girmediler. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü onlar Uluhiyet tevhidinde şirk koşuyorlardı. İbadet çeşitlerinden duada, kurbanda, yardım istemede bazılarını putlar, türbeler, yatırlar, melekler gibi mabutlara yönlendiriyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine Resuller gönderdiği müşrikler Allah Azze ve Celle'nin kendilerini yarattığına inanıyorlardı. Bunda bir müşkülatları yoktu. Hatta Zuhruf suresinde onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan muhakkak Allah muhakkak ki Allah derler diyor. Ayet ne? Zuhruf 87'de. Gökleri ve yeri onun yarattığını itiraf ediyorlar. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onları daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah yarattı derler diyor Zuhruf 9'da. Onun rızık verdiğine diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkardığını söylerler. Ve göklerden yeri onun idare ettiğini kabul ederler. Onun insanın göz, kulak ve kalbine sahip olduğunu da söylerler. Bakın Yunus 31'de ki gökten ve yerden sizi rızıklandırıp duran kim? Yahut kulak ve gözlerinize sahip olan kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri bir düzen içinde kim idare ediyor? Onlar Allah diyecekler. De ki o halde için sakınmıyorsunuz? Yani Allah'tan korkup da ibadeti Allah'a neden has kılmıyorsunuz? Göğü yeri Allah yarattı da idareyi sen ne yapacaksın? Hükmü sen ne koyacaksın? Oraya karışmayacak mı Allah? De ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Yeryüzü ve yeryüzünde bulunanlar kimin? Diyecekler ki Allah'ın. deki ki o halde hiç düşünmüyor musunuz? Yani Allah'ın size bildirdiği ve sizin de yaratılışınızdan olan şeye dön dönmez misiniz? Yine de ki yedi tabaka göğün Rabb'ı ve büyük arşın Rabb'ı kim? Onlar diyecek ki Allah, de ki o halde hiç korkmuyor musunuz? De ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden ve kendisi himayeye muhtaç olmayan kim? Diyecekler ki Allah, o halde nasıl da aldanıyorsunuz diyor. Müminin 84'ten 89'a kadar. Okuduk değil mi bu ayetleri? Yani zayıf mahluklara yaptığınız ibadetler akıllarınızı nereye götürüyor? Neden ibadeti yaratan, sahip ve idareci olan Allah'a has kılmıyorsunuz? Akıllarınızın size gösterdiği şey aldanmış olduğunuzdur. Şeytan batılı süsleyerek, hakikatleri ters düz ederek sizleri aldatmış. Evet, Firavun bile demin dediğimiz gibi Küfründeki azgınlığa, çirkin iddiasına ve alçak sözü söylemesine rağmen Allah Azze ve Celle onun Musa Aleyhisselam ile olan konuşması hakkında diyor ki sen de muhakkak biliyorsun ki bunları delil olarak göklerin ve yerin Rabbından başkası indirmemiştir diyor. İsrail kide İblis ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor haşır suresinde. Rabbim beni azdırmış olmandan dolayı diyor hicirde. Yine hicirde Rabbim bana mühlet ver diyor. Yani Rabb'ı bilmede ne ibliste ne de iblisin avanelerinde müşkülat yok. Bunun için bu ayetleri okuyorum. Rabb'ı bilmeyle birleme aynı şey değil kardeşlerim. Bütün müşrikler, bütün kafirler Allah Azze ve Celle'nin kendilerinin yaratıcı olduğunu, göklerin ve yerin içerisinde onların Rabbi olup onların rızıklarına verici olduğunu tasdik ederler. Bunda hiçbir müşkülat yok. Çünkü ruhlar aleminde Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhların çıkartılıp ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galehaze Rabbi. Evet. Evet sen bizim Rabbımızsın. Herkes bunun itirafını yaptı mı? Yaptı. Akabinde bu ahdi bütün insanlar verdi mi? Verdi. İşte burada firavunun da şeytanın da ben alemlerin Rabb'i Allah'tan korkarım demesi, Rabb'im bana mühlet ver demesi, Mekke toplumunun müşriklerinin de Rabb'in varlığını ikrar etmesi ama birlememesi bu müşkülatı gündeme getiriyor. Yaratan hiç yaratmayan kimse gibi midir diyor. Ya da Allah Azze ve Celle Allahı bırakıp da yalvarıp yakardıklarınız bir araya gelseler bir sineği daha yaratamazlar diyor Hac suresinde. Müşrikler tasdik eder, inkar etmezler kardeşlerim. Sıkıntı uluhiyet tevhidinde. Halbuki Rububiyet tevhidi, Ulûhiyet tevhidini gerekli kılar. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinin yoktan yaratıcısı, sahibi, rızık verici, kulun saymaya güç yetiştiremeyeceği kadar tümlü nimetlerle doğumundan ölümüne kadar ve hatta bundan daha öncesinden itibaren kendisine her vakit ve her durumda nimet vericisi olduğunu Allah Azze ve Celle'nin bütün işleri idaresinde tuttuğunu ikrar eden kimsenin bütün bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle'ye şükredip kulluk etmesi, onun emirlerine itaat etmesi ve yasaklarından kaçınması gerekir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ona mahlukatından birini kendisiyle beraber ibadete ortak etmesini haram kılmıştır. İşte bunun için Allah Azze ve Celle rububiyet tevhidini kabul ettikleri halde, duada, kurban kesmede, istemede, sığınmadaki gibi ibadet türlerinden birini Allah'tan başka mabutlara yönlendirerek Allah'a ibadette ortak koşan müşrikleri kınamıştır. Düşünmez misiniz? Sakınmaz mısınız? Nasıl da aldanıyorsunuz buyurmuştur değişik ayetlerde. Yine Allah Azze ve Celle, ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Belki böyle korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü koruyup rahat edeceğiniz bir döşek, göğü de onun üzerine bir çatı yaptı, gökten su indirdi, o su ile size rızık olarak meyvelar çıkardı. O halde bütün bunları bilip dururken, Allah'a ortak koşmayın diyor. İşte burada rububiyetten uluhiyete bir geçiş var kardeşler. Allah hatırlatıyor, bunları bilip dururken hala Allah'a eşler mi koşacaksınız diyor. Yaratıcı benim, göğü yaratan benim, yeri yaratan benim, su indirerek oradan size birçok rızıklar, meyveler, sebzeler çıkaran benim. Hala bunları bilip dururken Allah'a ortak mı koşacaksınız? Diyor. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Allah bizleri hak yolundan ayırmasın. Bunları hakkıyla bilenlerden eylesin. İnşallah haftaya yine rububiyet Tevhidinin uluhiyete geçişiyle devam edelim. Bugünkü saatimiz maalesef doldu. Sizleri daha fazla saatinizi alıp sıkmak istemiyorum. Allah anlayışınızı artırsın. Bunlar üzerinde bir düşünün. Haftaya inşallah bu derse devam edelim. Ama siz de haftaya kadar Allah Azze ve Celle'nin kitabını bir rububiyet tevhid olarak, sonra baştan uluhiyet tevhid olarak, sonra baştan isim ve sıfat tevhidi olarak okumaya gayret edin. En azından azmedin. Ben meali seslendirdim. Emin olun 23 saatte bir meal seslendirme bitiyor. Ha siz de bunu bir haftada bir şekilde okuyun. ikinci hafta öbür şekilde ama okuyun. Emin olun imanınızın nasıl yükseldiğini anlayamayacaksınız. O lezzetin ne olduğunu tadınca anlayacaksınız. Allah hepimize rahmet etsin. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle kafirleri kahrı perişan eylesin Müslümanlara yardım etsin, ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik versin, tevhitte bir arayı gelmeyi nasip etsin. Sünan ke, Allahım ve Muhammede ke, Şüda Allah, İlahi Allah, Anta istafır ke, me'tubeli. Bahlamdu Allahı